Seyfettin Gürsel'le ekonomik gidişat. Seyfettin Bey Günaydın. Günaydın. Ee, Ömer Madra bugün e, bugünlük yok. Evet. Onun yerine açık dergiden Gözde ve e, teknik masada da Didem'le beraberiz. Merhaba Seyfettin Bey. Merhaba. Evet bugün elimizde neler var acaba? Bugün um, iki konuyu doğrusu aktarmayı, konuşmayı düşünüyorum. Bir tanesi OECD geçen hafta Cuma günü yeni tahminlerini yayınladı Türkiye ekonomisiyle ilgili. Orada ilginç bir takım öngörüler var. Bir de geçenlerde basına yansıdı. Gerçi ne kadar Maliye Bakanı Sayın Şimşek daha henüz taslak halinde tartışılıyor. Bir resmi taslak ortada yok dese de ve ücretlilerin maaşlı ve ücretlerin vergi beyannamesi vererek vergilerini bu şekilde ödemeleri yani biliyorsunuz kaynaktan kesiliyor. Çoğu zaman vergi ne olduğunu bilmiyoruz bile. Yani açıkçası itiraf edeyim bana şu anda sorsanız ne kadar vergi veriyorsunuz bilmiyorum. Çünkü benim de ücret ilgilendiriyor. Cebime giren para. Bu burada çok köklü bir değişiklik öngörülüyor. Bu bence çok önemli bir konu. Hatta devrim niteliğinde bir konu olduğu bile söylenebilir. Bunu bir de tartışalım istiyorum. Evet. OECD'nin tahminlerinden bahsediyoruz o galiba ilk olarak. Evet. Şimdi OECD'nin bir kere yılda iki kez yapıyor bu tahmini. Orta vadeli bir tahmin. İşte 2013 ve 2014'te. Temel makro büyüklüklerle ilgili ne bekliyor bunları bu tahminde söylüyor. Şimdi büyüme tabii tartışma şu, bunu belki dinleyicilere hatırlatmakta yarar var. Büyüme düştü, çok düştü. Yüzde üç civarında seyrediyor şu anda. Bu kadar düşücüye öngörülmemişti. En azından yüzde dört olacağı orta vadeli programda düşünülüyordu. Şimdi bu tabi %3 işsizliği de büyük bir olasılıkla arttırmaya başladı. Bunun ilk işaretleri var. Şimdi tabi kimseyi tatmin etmiyor. Büyümeyi yükseltilmesi lazım. OECD de aslında büyümenin yükseleceğini öngörüyor. %4 küsur önümüzdeki yıl bir büyüme, %5'in üzerine çıkan 2014'te de bir büyüme öngörüyor. Şimdi bu e, fakat nereden kaynaklanacak? Burası çok önemli. Şimdi e, büyüme neden düştü? Büyüme çünkü hiç talep kısıldı. Bu biraz da bilinçli yapıldı. Çünkü e, oldukça tehlikeli bir gidiş söz konusuydu. Cari açık milli gelir oranı %10'u bulmuştu. E, ve büyüme e, eğilimi gösteriyordu. 70 milyardan 80 milyara doğru gidiş söz konusuydu. Dolardan söz ediyorum. Ee, bu tabi ileride ya da kısa bir süre içinde bir kur şokuna, yani Türk Lirası'nın hızlı değer kaybına neden olabilecek bir gidiş hattı. Bunu önlemek istediler. Doğru da yaptılar hem hükümet hem Merkez Bankası. Ekonomiyi bilinçli olarak soğuttular fakat biraz fazla soğudu ekonomi. Şimdi tekrardan bunun biraz ısıtılması isteniyor. E, fakat bu ısıtma eğer e, neden bu yapıldı? İşte dengelemek için dış açığı dengelemek için yani e, ihracat ithalattan daha hızlı artacak büyüme buradan kaynaklanacaktı. Bu böyle oluyor hakikaten son dört çeyrektir son bir yıldır. E, fakat dediğim gibi e, bunun madalyonun öbür yüzü büyümenin çok düşük olması. Şimdi bunu... Eğer yükseltmek istiyorsanız ve ama aynı zamanda bu dengelemeyi de e, yapmaya devam etmek istiyorsanız daha sürdürülebilir bir cari açık, dolayısıyla daha sürdürülebilir bir büyüme istiyorsanız o zaman e, ihracatı yüklenmeniz lazım. Yani daha rekabetçi, daha ihracatın e, ithalattan hızlı arttığı bir büyüme rejimine ihtiyacınız var. E, şimdi bu, bunu yapmak çok zor tabii. Bunu yapmak çok zor. Ondan sonra e, bunu yapmak çok zor olduğu için de e, işin kolayına biraz kaçılacağı anlaşılıyor. OECD'nin tahmini de bu, iç talep tekrar e, artacak. E, krediler nitekim faizleri oldukça düştü, daha da düşebilir. E, bir canlanma zaten orada bekleniyor. E, nitekim işte OECD'de e, tüketimin, özel tüketimin işte %3'ten fazla sonra da %4'ten fazla artacağını bekliyor keza özel yatırımlarda buna bağlı olarak artmasını bekliyor yani sonuçta biz tekrardan eski tas eski hamam eğer söylemek böyle cazip caizse eski tas eski hamam şey etiyoruz biz bildiğimiz büyümeye dönüş yapıyoruz yani iç talebe dayalı büyümeye şimdi bu tabi otomatik olarak da ya da doğal olarak da öyle diyelim. Cari açığı tekrar arttırmaya başlıyor O İstir'in de tahmini bu Bu yıl 7.2'ye düşmesini bekliyor %10'a çıkan bu cari açığın geçen yıl Ama önümüzdeki yıl 7.3 ondan sonra da 7.5 Yani burada tabi çok müthiş bir artış belki öngörülmüyor Ama sonuçta süreç tersine çevriliyor i̇şte Kritik noktada bu bunun için ben de dünkü radikaldeki yazımda Ekonomideki sıkışmışlıktan söz ettim Hakikaten biraz böyle köşeye sıkışmış bir halimiz var. Çünkü e, uzun e, soluklu e, işte daha dengeli bir büyüme ama yeterli bir büyümeyi beceremiyoruz. Evet. Yani ya dengesiz bir büyümeye e, yüklenmek zorunda kalıyoruz iç talebi canlandırarak ya da e, dışarıda e, dış açığı daha sürdürülebilir kılmak istediğimizde e, bu sefer de çok düşük bir büyümeye mahkum oluyoruz. O hakikaten insana bir köşeye sıkışmışlık duygusu veriyor. Evet bu büyümeyi e, iç talebi canlandırarak güçlenme durumunu da hükümetin arzuladığı bir senaryo olarak görebilmemiz de mümkün galiba. E, tabii çünkü e, başka, başka yolu yok. Yani bu en garanti yol. E, şimdi bunu özellikle yapıp e, önümüzdeki iki yıl, e, üç yıl içinde yani biliyorsunuz Mart 2014'te yani neredeyse işte bir yıldan. Biraz fazla var ee, yerel seçimlere, Mart 2014'te yerel seçimler olacak. Onun hemen ardından birkaç ay sonra işte Temmuz, Ağustos gibi Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak ilk kez. Onun ardından da Haziran 2015'te genel seçim var. Şimdi üst üste 3 seçimin olduğu 2 yıldan az bir sürede bir döneme giriyoruz yavaş yavaş. Ve bu 2013-2014'ten bahsediyoruz. Bu dönemde tabii ki hükümetin her demokratik hükümet için böyle öyle düşük büyümeye artan işsizliğe tabii ki tahammülü olmayacaktır. Evet. Ama buradaki hüner şu yani iç talebi canlardırdığınız zaman ve tekrar dışa çıkartmaya başladığı zaman o zaman bir kur. Bunun gene de kontrol altında tutmamız lazım. Mesela mali disiplini bozarak bunu yapmaya kalkarsanız, yani bütçe açığını arttırarak bunu yapmaya kalkarsanız, bu geri de tepebilir. Yani bu sefer spekülatif hareketler ortaya çıkabilir, kur aşırı artar onun getireceği tabi durgunluk vesaire. Notları fiç arttırmıştır. Orada da ilginç gelişmeler olacak. Biliyorsunuz çok büyük bir tartışma var Türkiye'de Bütün dünyada aslında Avrupa'da da özellikle var ama Notların art arttırması not meselesi, konusunda evet. işte Çok kızıyoruz bu şeylere, rating kuruluşlarına işte Fitch arttırınca sevindik iyi ama çok da geç kaldı dedik Gene de çok fazla memnun olmadık Mudis Bekle Gör politikası uygulamaya karar verdi Daha ben o kadar emin değilim dedi Ona demediğimizi bırakmadık Fakat Moody saklı çıkabilir tabi bu durumda evet, Moody's'in özellikle Bu açıklamaları notları Konusunda Avrupa'nın bir tepkisi olmuştu Kurtarma fonlarının notunu düşünebilirsek evet, Konusunda doğru. E, Orada da tabi Avrupa'da da büyük bir sorun Yani şimdiki hem isteniyor ki Bunlar e, Bir kere şunu hatırlatmakta yarar var Dinleyicilere e, Lemon Brothers batıp da işte Büyük finansal kriz çıkınca 2008'in sonbaharında Anlaşıldı ki bunlar bol şeyleri, güç ağları dağıtmışlar. Hı. O bugün çöp olarak görülen bir sürü kağıda, finansal enstrümana. Halbuki bunların işte sonuçta o ipotekli kredilere dayandığı ve riskli olduğu anlaşıldı. Onun için çok büyük eleştiri aldılar. Krizde önemli şeyleri var, sorumlulukları var diye. Şimdi de yordu, üfleyerek yiyorlar. E, bu da kimseyi etmiyor. Durgunluk var Avrupa'da. Notlar düştükçe iş, daha da işler zorlaşıyor. E, hak, haksız buluyorlar. Neden notları düşürüyorlar bilmem ne falan. E, yani işte Ne istediğimize karar vermemiz lazım. Bir ara Avrupa biz kendi rating kuruluşumuzu değerlendirme kuruluşumuzu oluşturacağız dediler. E, bunu hala oluşturacaklar. Olmuyor. Hala yani. olmadı yani bu. bu e, tabii bu... çünkü bunun bir inandırıcılığının olması lazım. Sonuçta bu kuruluşlar neden varlar ve bu paraları kazanıyorlar? Çünkü yüz milyarlarca doları işletmek zorunda olan çok büyük kurumsal fonlar, işte bunlar emeklilik fonları bilmem ne, bu paraları belli kurallar altında içe şey etmek zorundalar, işletmek zorundalar, değerlendirmek zorundalar ve sonuçta şeylere ihtiyaçları var böyle bir bağımsız, tarafsız kuruluşların değerlendirmelerine ihtiyaçları var. Bu kuruluşlar sadece ülkeleri değerlendirmiyor. Her türlü finansal e, riski değerlendiriyor. E, onun içinde bunlar varlar. Evet. Bunlardan daha e, şey bağımsız ve daha tarafsız bir kuruluş bugüne kadar çıkmadı. Bunu hele böyle bir kuruluşun bir takım devletlerin yani siyasal otoritenin böyle bir kuruluş oluşturması daha baştan zaten şaibe Evet. o bakımdan bunlarla yaşamayı öğreneceğiz yani evet, sadece Avrupa değil Türkiye'den de Kasım ayında gelmişti kendi e, rating e, şirketini kurmalı gibi açıklamalar merkezi kayıt kuruluşu genel müdürü Yakup Ergin, ergincandan böyle bir açıklama gelmişti yani Avrupa'nın yaptığı gibi Türkiye'nin de e, kendi maalesef kurması. Gibi meydan e, yapalım da kim, kim, evet. kim inanacak kimin ancak yani şimdi e, fi bir Not verdiğinde öbürkü o FİÇ'in verdiğinin iki kademe üstünde not verdiğinde bizim yerli şirket acaba sence yabancı kurtuluşlar, büyük o büyük fonlar hangi, hangisine itibar edecek? Bence sorunun cevabı baştan belli. Bir öğrenci olarak baktığınız zaman notunu beğenmediğiniz hocayı değiştirmeye çalışmak gibi bir şey benziyor galiba. Aynen çok güzel bir benzetme. Evet, evet. Aynen öyle. Bir diğer konumuz da bu yapısal değişiklikle alakalıydı Maliye Bakanlığı'nın hem vergi adaletini sağlamak evet, hem de kayıt dışı anayamıyor. ciddi ölçüde azaltmak amacıyla yapmak istediği değişikliklerle alakalıydı galiba. Evet şimdi şöyle bir ıı, sorun var vergi sistemimizde bir kere şey iyi biliniyor artık onu dinleyiciler biliyordur vergilerin çoğunu dolaylı yoldan ıı, topluyoruz yani işte KDV ÖTV vesaire. Üçte ikisini büyük bir rakam ve böyle değil dünyada. Genellikle bunun tem tersi hadi bilemediniz 50-50. Şimdi bu dolaysız vergi tabii bu gelir vergisi ve burada boğazdan bir kaçak olduğu biliniyor. Özellikle serbest meslekler var. Yani işte doktor, avukat, esnaf bilmem ne, tüccar, bayi. Hem yani kaçırmayan yok memlekette. Şimdi vergiyi kaçıramayan bir tek ücretli ve maaşlılar. Çünkü onların işte ne orada da aslında özel sektörde şöyle bir kaçak var tabi. Mesela eksik beyan ediyor. Yani <gülüyor> tümüyle kaçak çalıştıranlardan yani kayıtsız çalışanlardan söz etmiyorum. Ee, ama eksik beyan çok yaygın. Asgari ücretten gösteriliyor halbuki asgari ücretin çok üzerinde e, vergi alınıyor. E, vergi diyorum ücret alıyorlar. Şimdi buralarda da tabii bir miktar kaçak var ama esas mesele e, tabii ki bu bütün söylediğim adeta vergi kaçırma cenneti e, serbest meslek, esnaf vesaire, e, şirketler e, şimdi bunların e, Maliye Bakanlığı şunu gördü artık yani Türkiye ekonomisi e, geçen 10 yılda bu e, Tabii ben küçümsemek için söylemiyorum ama bir bütçe disiplini uyguladı. Bütçe açıklarını düşürdü. Bunu düşürdükçe faizler düştü. Faizler düştükçe reel faizler, devletin ödediği reel faizler muazzam düştü. Yüzde yirmilerden, bugün biraz kriz de yardım etti son dönemde, yüzde bir ikiye düştü. Şimdi bu muazzam bir kaynak ortaya çıkarttı. Yani daha önce faiz ödemelerine giden, az sayıda, kaymağını az sayıda insan yiyordu büyük şeyler yatırımcılar rantçılar orada çok ciddi bir aynı zamanda bunu gelir eşitsizliğinde ölçümlerinde de görüyoruz gelir eşitsizliği bir miktar düzeldi neden düzeldi diye baktığımızda bu işte faiz meselesinin çok önemli rol oynadığını görüyoruz en tepedeki şeye ciddi bir faiz geliri varken bu hızla düşünce şey de düzeldi gelir eşitsizliği de bir miktar düzeldi evet. Şimdi bu kaynakları hükümet bugüne kadar işte yol yaptı, sağlık harcamalarını müthiş arttırdı, eğitim harcamalarını arttırdı, savunmanın önüne geçti. Şimdi bu işin bir, bir, bir, bir anlamda kolay diyelim yani ya da e, otomatik tarafıydı. Şimdi bundan sonra bu bitti. Şimdi faizlerin daha fazla düşecek bir yeri yok. Artık bir daha önümüzdeki 10 yıl böyle bir kaynak yok. Şimdi onun için başka kamu şeyini, gelirlerini arttırıcı kaynak lazım. O bir tane kaynak var, vergi kaçağı. Şimdi vergi kaçağının üstüne gitmek istiyor hükümet. Onun için bu çok önemli. Bu e, haber her ne kadar e, Mehmet Şimşek Maliye Bakanımız e, tam daha taslak belli değil falan. Evet desede. spekülatiftir haberler ve değerlendirilmiş. Evet spekülatif haberler falan diyor ama şimdi bunu yapabilirse hükümet düşünün yani bütün ücretliler, maaşlılar e, beyanname verecekler. E, bunu yaparken de eğitim, sağlık vesaire, kira şu bu bir takım giderlerini düşecekler önce bu gelirden sonra kalan üzerinden vergi ödeyecekler. Şimdi bu böyle olduğu zaman birkaç şeyle bir bir taşla bir kaç kuş vurmak mümkün çünkü bir, bir, bir, birincisi şeyin peşine düşecekler. Bu fişlerin, evet, faturaların tekrar. vesaire işte fatura vermeyen doktorunun, avukatının işte esnafın vesairenin Hı. bütün bunlar bir kere daha çok fazla kayıt altına alınacak. Dolayısıyla vergi matrağı genişleyecek. Bir, bir kere burası çok önemli. Ama ikinci ben daha da önemsediğim bir şey var. Vergi, ödedikleri verginin peşine düşecek milyonlarca seçmen. Çünkü bu o ücretli, maaşlı dediğimiz 16 milyon insan. E bunlar dediğim gibi ne vergi verdiklerini bilmiyorlar sorsanız. Ben şahsen bilmiyorum. Onun için çok da umurlarında değil. Halbuki vergi çok temel bir konu. Yani demokrasi, modern demokrasinin kuruluşunda vergi koyma, işte verginin, verilen verginin hesabını sorma zaten işte şeyin çıkışı parlamenter demokrasinin. Şimdi Türkiye'de bu zaten çok eksik kalmıştı. Şimdi o zaman insanlar ulan ben ne kadar cebime önce girecek 100 lira bunun 20 lirasını çıkartıp devlete vereceğim. O zaman ben o 20 liranın hesabının peşine düşeceğim. Evet. Ne yapıyor devlet bu 20 lirayla? Nereye harcıyor? Yani bu demokrasi açısından da üstelik ben 20 lira veriyorum öbürki 5 lira veriyor. Benden daha çok para kazanıyor. Belli ki vergi kaçırıyor. O zaman o vergi kaçağı da bir adeta şey haline gelecek. Evet. Ee, siyasi bir koz, siyasi bir argüman haline gelecek. Bu sefer partiler Vergi kaçağının üstüne gitmeye Politikaları geliştirmek zorunda kalacaklar Yani uzun lafın kısası Bu gerçekten bir devrim olur Türkiye'de Bunu yapabilirler şimdi Yapabilirler mi bilmiyorum Biraz önce konuştuk seçimlere gidiyor Memleket Şimdi bunu yaptığımız zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Seçmeni arasında vergi kaçıranlar yok mu? Dolu Bütün memlekette Bu yaygın olduğuna göre tabii ki Kalkınma Partisi'nin tabanında da yaygın. Evet. E, şimdi bunlar memnun olurlar mı ondan? Olmazlar. E, onun için e, öbürküler de zaten seslerini çok fazla çıkartmıyorlar. Yani memurlar, maaşlılar, ücretliler, çalışanlar alışmışlar. Yani ya hele bu dönem bir geçsin de bakalım şu seçimler. 2016'da Bakarız tekrar falan denebilir diye de korkuyorum. Dur bakalım. Yani merakla bunu izleyelim evet. beraber. E, Maliye Çaklık Bakanı Mehmet Çimşek de e, zaten üzerinde iyice çalışılıp daha sonra meclise gönderileceğiz. E, şu anda süreç, e, şu anda o süreç devam ediyordu demiş. Yani Fakat çalışma üzerine devam ediyor. Fakat musun yani bu süreç bir yılı aşkın süredir devam ediyor. Yani bir yıl, şey bir yıl, muhabbeti. Uzun bir süre evet. Yeni vergi yazısı muhabbeti. Valla bir yılı geçti benim hatırladığım kadarıyla. Hala üstünde çalışıyorlar. Bence e, yani <gülüyor> bu artık biraz şüpheli bir e, fazla aşırı titizlik olmaya başladı. E, biraz da ertelemenin e, bahaneleri olabilir bunlar yani. sonrasına bahsettiğiniz üzere yapısal bir değişiklikle beraber e, çok farklı bir noktaya anlamda taşıyabilecek... E, kararlardan da bahsediliyor bu gelir vergisiyle beraber. Evet. Değişen vergiyle beraber. Evet. Bu işte bu dediğim gibi yani bu gerçekten e, Türkiye'de birçok bakımdan özellikle de e, vatandaş olma, vatandaş e, kültürü verdiği verginin hesabını sorma kültürü e, bir zihniyet adeta devrimi yaratabilir. Bu çok önemli. Tabi artı bunun Eğer başarılı olduğu takdirde de ciddi ekonomik getirileri olacak. Çünkü bir kere hem kamuya daha fazla kaynak sağlayacak. Bu kaynakla tabii doğru işler yapılması önemli. Örneğin eğitime ve kalitesine daha çok para mutlaka harcanmalı. Ama aynı zamanda öbür yandan da gelir eşitsizliği de bu azaltıcı bir evet. etki yapacak. Bunu görüyoruz mesela verginin çok iyi toplandığı gelir vergisinin ve yeniden dağıtıldığı ülkelerde... Özellikle mesela İskandinav ülkelerinden Fransa'da böyle gelir eşitsizliği çok düşük. Yani bizimkinin neredeyse işte yarısı demeyeyim ama işte yarısı kadar eşitsizlik daha az. Cini kat sayısı üzerinden gidecek olursak işte bizde %40 civarında bu ülkelerde %25 civarında ama gelir vergisinden önceki gelir eşitsizliği de gelir dağılımına baktığın zaman bizim kadar yüksek. Yani e, piyasa tabii eşitsiz bir dağılım yapıyor ama sonra devlet devreye giriyor, e, adam akıllı bir gelir vergisi topluyor. O topladığı gelir vergisini yeniden dağıttığında e, gelir eşitsizliği müthiş düşüyor. Şimdi, dolayısıyla hakikaten bu bir devrim olur. Yani bunu e, çok üstüne basarak söylüyorum. Evet bakalım göreceğiz. göreceğiz. Ee, bir sene daha bekleyecek miyiz, beklemeyecek miyiz ama... Evet. E işte, zaten seçimler var diye ertelemeye karar verirlerse bu 2016'ya kalır. 2016'ya kadar da işte kim öyle kim kala hesabın. <gülüyor> evet. Ee, o zaman görüşmek üzere değerli. Görüşmek diyelim. üzere. Kendinize İyi yayınlar olsun. diliyorum. Seyfettin Gürselli